Otururken yani bu e, sanırım edebe mugayir bir davranışmış gibi algılandığı için insanlar e, ayaklarını kıbleye uzatamıyor. Doğrusu hangisi? Evet, e, şimdi en doğrusu nedir? Sağlam olanların ayakta kıyam, rüku, secdeyi tam yaparak namaz kılmasıdır nokta. Evet. Peki ayakta duramayacak iseniz ne yaparsınız? Oturarak namaz kılarsınız. Oturmada da sistem nedir? Genelde e, dizleriniz üzerine oturarak namaz kılabiliyorsanız ne âlâ. Ancak ge genelde bu tür hastalar ayaklarına rahat oldukları için ayaklarını kıble istikametine uzatmak mecburiyetinde kalırlar. Evet. Bu edebe mugayi bir hareket değildir. Yani e, taat, takat dengesi vardır. Allah'a ibadet edeceksiniz e, ne kadar? Gücünüz nasıl o ibadeti yerine getirmeye yetiyorsa o kadar yapmanız gerekiyor. Yani Cenab-ı Hak bizden sağlamsak tam ibadet istiyor. Ee, rahatsızlığımız var ayakta duramıyorsak oturarak namaz kılmamızı. Oturmanın da usulü eğer e, dizleriniz üzerine oturabiliyorsanız o şekliyle bunu yapamıyorsanız Ayaklarınızı kıble istikametine uzatarak namazınızı kılacaksınız. Buna da gücünüz yoksa efendim, bir yatakta yatarak kıbleye yönelmek suretiyle namazınızı kılabilirsiniz. Hatta ayaklarını uzatamıyor ama sağ tarafı üzerine mesela şöyle yatarak namaz kılabiliyorsa onu da yapabilir. Yani ibadeti nasıl yerine getirebiliyorsa o şekliyle caizdir. Şimdi hanımefendiler... Ee, anladığım kadarıyla seccade olabilir, başka bir örtü olabilir, üzerine atıyormuş. Ee, bu olabilir. Yani bu e, belki soğuktan korunmak yahut e, çorapla ince ise hı hı. orada bir sıkıntı olmasın diye tesettür amacıyla yahut ısınmak amacıyla bu yapılıyordur. Bununla dinen bir sakınca olmaz. Önemli olan, namaz kıldığınız, oturduğunuz, ayaklarınızın değdiği, secde ettiğiniz mahallin temiz olmasıdır. Orada illa seccade olacak diye bir kural yok. Ancak biz genelde seccade bulundururuz. Niye? Belki halılar Kirli olur. Çoluk çocuk toruntosun geliyordur. Belli olmaz. Belki bir taraflar ıslanıyordur. Farkında olmayabiliriz. Düşüncesiyle genelde insanımız seccade üzerinde ibadet ederler bu güzel bir davranıştır mecbur muyuz hayır zaten evlerimiz genellikle temizdir Müslüman'ın evinde ayakkabı ile herhalde gezilmiyordur temiz olan bir mahalde seccade ister kullanın veya kullanmayın namazınızı kılacaksınız bununla bir sakınca yok